926. konu, Hazreti Peygamberin yeni bir elbise giydiği zamanki sözü, "Rasulullahı gördüm, yeni elbise istedi, onu giydi, Elbiseyi başından geçirince, hamd o Allah'a mahsustur ki, bana avret mahallimi kapatacak bir elbise giydirdi, hayatımda süsleneceğim bir elbise ihsan etti, dedikten sonra, nefsimi elinde tutana yemin ederim ki, Müslüman bir kul yeni bir elbise giyer, sonra da dediğimin benzerini söylerse, sonra eski elbiselerini de Allah rızası için fakir bir Müslümana giydirirse o elbiseler onun sırtında bir parçası kalıncaya kadar o Müslüman Allah'ın himayesinde olur, İster diri olsun, ister ölü, ister diri olsun, ister ölü, ister diri olsun, ister ölü, buyurdu.